sayı ve olarak aslında karşınızdayım. Tarif Hakkı adına resimde, ee, öncelikle kendimize bir şey almış diyorum. Öncelikle Şubet Tanceret'i olarak da tabii ki olarak da doğru zamanlardan geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde hocamız, e, meslek oluyoruz, e, kutsalotopis'in sel hakkında biliyorsunuz ki e, karar verildi ve kendisinin bu tarif nedeniyle seyrasına çarptırıldık ve e, birkaç gün önce bizim de bakıf olarak yaşaç kalmamız oldu. Önce onu bir e, anarak başlamak istiyorum. E, Bunlara bazı olarak yine e, e, çeşitli yani, oluklardan geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Ve ben sevgi ancak dönemde e, ilişkisellik tarih içindeki, toplum içindeki bağlantılar, bütünlük, eee dönüşümler gibi kavramlar üzerine yeniden düşünmeler de eee e, diyerek bu eee jeopolitik çerçeve ve eee direktif üzerine ve siyasal düşünce tarihiyle ilgili yaklaşımlar bahsedecek. eee bu e, Siyasal Tünel Tarih'i e, konuşmalar dinlisi aslında e, bizim yıllardır tarih hakkında yaptığımız Perşembe konuşmalarının bir parçası e, ve birkaç yıldır da e, dostumuz Mangeis Kehliotizm adına yapıyoruz konuşmaları. E, kendisini birkaç yıl önce kaybettik ve e, Vak'ta çok emeğe geçmiş olan bazılarının doğrudan tanıdığı bazılarının belki eserlerinin okuduğu bir e, arkadaşımızdı ve e, bu dönem içinde bu konuşmaları Siyasal Tünel Tarih'i üzerine yapacağız ve hem tarih vasfının hem de Vangelisi'nde aslında e, tasavvur ettiği türden bir tarihçi ile e, geliştirmek istediğimiz için bu e, başlığı özellikle seçtik. Çünkü e, vasfımız kuruluşundan itibaren siyasi tarihçiler anlamda bir e, klasik tarihçilikte sınırı kalmayan ve toplumsal, iktisadi, kültürel tarih başlığı olmak üzere tarihin çok çeşitli anlamlarını e, kapsayan bir geniş alanında çalışmalar yapan ve bu arada düşünce tarihi alanında da tabii çalışmalar, yayın yan bir haliler, yayın yan bir yuvadır. Ve bu gruza da yine bağlantılı olarak siyasal-çünal tarihçiliğin de ve alanlarından biri olduğunu özellikle üretmek için bu konuşma başlattık. Aynı zamanda tarih halkının ülke yayınlarında da bir Siyasal Türen Tarihi dizisi başlamış durumda ve ilk kitapta benim yazdığım Siyasal Türen Tarihi giriş, tarih yazımı ve temel yaklaşımlar başlıklı kitap olarak yaptılar bir yerini aldı. Bugün de biraz aslında bu kitapta başlattığım bir sorgulamaya devam ettireceğim. Biraz da öz sorgulama olacak aslında biz Siyasal Türen Tarihi olarak ne yaparız, nasıl düşünürüz, işte neye göre düşünürüz sorusundan çeşitli ekollerin varlığı üzerinden, çeşitli yaklaşımları varlığı üzerinden bu kitaptan ikramına etmiştim Ama eksik kalan da aslında bir nokta vardı, o da e, özellikle Marxist yaklaşımlar altında sınıflanan e, bazı şeyler, e, siyasal, tarih yaklaşımları. Ve e, bunların ortak noktalarını da ararken, diyalektik kavramının herkesin bir önünde olduğunu fark ettim. Ve, Akı yordusu siyasal yönler taşıyabilen diğer etnik yaklaşımlarla başlıktı bu e, sunumu e, hazırlamak için böylece ortaya çıktı. E, konferansın başlığı konferansın başlığı tabii çoğumuzda tanır gelmiştir e, Akı yordusu gösterip aynı zamanda sürüt ağaçlarını salkım sözlükler Akı yordusu da e, e, Nazım naziklikin izleri vardır e, Rusya'da Savaşı e, ve Kızılderiliyat yordusu çalışmasının anlattığı çok e, önemli bir şiir. Ve bunu seçtim çünkü birkaç aydır aslında konuşmaya başlamam için evrakları demir tutmuyordu. Öncelikle gerekli konulandı düşünürler, çoğu zaman e, suyun akışı metaforuna çokça başvururlar. Hepimiz biliriz her şeyi doğ. Aynı nehirde gelenlerin üzerinden farklı sular akar demiştir ve 19. 20. yüzyıla geldiğimizde de yine gerekli konusu üzerine yeniden bir şeyler düşürmeye başlandığında. Bu su ya da akış, suyun akışı ve nehirler metaforu sık sık karşımıza çıkmıştır. İyi örneklerden bir mesela, Veli'nin e, felsefe defterlerinde Hegel'in metafisiğini özetlerken yani, anlatırken e, kullandığı bazı şeyler, e, benzetmeler. E, bir neflerin suyu ve onun üzerine oluşan kökler hem birbirinden ayrıdır, hem de birbirine bağlantılıdır ve ayrılmaz bir şekilde beraber geliştirler. Ve e, örnekler tabii çoğaltılabilir. Sumetator'unu e, seçmeyi de önemsiyorum çünkü gerektik denince, Hegel gerektiği denince ya da Hegel'den maksat devrulundan söz konusu oldukça çoğunluğu da akıllara gelen bir şema vardır. İşte tez ile antikizin karşılaşarak e, senteze dönüşmesi gibi. E, halbuki böyle bir şemaya Hegel'de de rastlanmayız, Hegel genelde de rastlanmayız. Marx'ta da inen e, rastlamayı diyebilirim. Aslında çok daha farklı bir şeydir. Tam da aslında tek elini anladığı anlamda veya ondan etkilenmenin anladığı anlamda bir şematizmin reddini ve ilişkiselliğin incelenmesini anlatılmasını örgürür. Ee, ve ilişkisellik demince de her zaman testler tezgiri kompartmanlara ayrılmış bir gerçeklikten ya bir akıştan bahsetmez diyebilirim. Buna karşılık çok daha karmaşık ilişkilerden, karmaşık etkileşimlerden bahsederek diyeliklik anlıklarını e, kurarlar. Yine Nehir e, benim tüm seçme e, anlatısından seçen bir diğer e, nedeni e, maksimum tarihsel natalizmi o diyelikli natalizmi bir kavramlar da gündeme geldiğinde bu sefer başka bir benzetme karşımıza çıkar. O da halk yapının üst yapı bir ödemesi bizim siyasal uçayar tarihçiliğini düşünürsek eğer iktisadi şartların diyelim ya da iktisadi yapının bilinci ya da düşünceli de birinden birbiri anlatılır. Bu basitlikte aslında yine marxist gelenekte peki taraflı bir birinin olduğunu söylemek mümkün değil. Üstüne üstü bu altyapı, üst yapı ilişkisi üzerinden o ilişkileri takip etmek ya da gerektiği yerinden anlatmak aslında yine bir tür statikliği ortaya koyuyor. Altyapı, üst yapı aslında işte mimariden İnşaat mevsiminden olan olmuş kavramlar ve bir yapının altyapısı vardır, üst yapısı varmış. Buna karşılık böyle bir şey üzerinden işte ilişkileri, belirleri bilimleri anlatmaya kalktığınızda ister istemez bir statik dünyadan bahsederseniz, buranın bir toplumdan bahsederseniz bir şeyler vardır ve diğer başka şeyler de gönderler bu anlatıya göre. Oysa benim anlatmaya çalıştığım şey, onlar böyle biraz daha farklı ve o akışın bütünsel bir Türk içinde farklılığı daha öncülüğüne koyan bir diyaletik anlayışı. Siyasal düşünceler tarihi için bütün bunların anlamı nedir diye ee, devam edersek, ee, Siyasal düşünceler tarihi içinde genellik yaklaşımlardan bahsediyorsak, eğer bunlar da düşünceleri ve özellikle siyasal düşünceleri, akış içindeki bir toplumsal gerçekliğin ayrılmaz parçaları olarak alırlar. Ve bu düşünceleri, o gerçekliğin başka unsurlarıyla dinamik bağlantıları içinde ele alırlar. Dolayısıyla Platon'u, Aristoteles'i, daha ismini unuttuğumuz ya da bildiğiniz isimleri Farabi'yi ya da işte bir Çin Düşünür'ünü incelerken bir diyalektik yaklaşım diyelim istiyorsanız eğer, bu düşünürlerin eserlerinin ne tek tek bir takım dahilerin, bir takım üstün zihinlerin ortaya attıkları eserler olarak anlarsınız, ne de? O düşünün benim Bir tıkamın onlara dışsal şeyler tarafından birilerine anlatarsınız. Tam tersi, onların eserleri, onların düşünceleriyle içinde bulundukları ortam ve oluşturdukları toplum arasındaki karmaşık ilişkileri ortaya katarsınız. Ee, ben de e, bu e, konuşmada. E, Özellikle Marx'ın gelenek içinde yer alan 3-4 isimden e, hareketle bir siyasal uçan tarihçinin de diğer bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Bu e, çağrın etniyle okuyduğunuz gibi en başta Djorch Lukács geliyor. Lukács bir e, Macar düşünür, e, hegelci Marx'ın olarak davrandırılan e, adamın 1920'lerin başına itibaren en önemli temsilcilerinden biri. Ve 60-70 yılda kadar e, hem eserlenmiş hem de etkisini sürdürmüş bir kişi. Birkaçın iki önemlisini yine özellikle merkez aldım, Agne Scheller ve Iştan Mesarrof. Bir de bu gelenekten biraz daha farklı, yine de Egeleci Marksizm içinde bulunan görüldüğümüz Berkel Olman isimli Amerikalı Marxist düşünürlükten bahsedeceğim. Şimdi dört düşünür de aslında da anlamda siyaset düşünürler, tarihçiliği yapmış kişiler değillerdir eserlerinde işte yani eserler arasında bir siyasal tarihi ders kitabı ya da bir kitabı göremezsiniz. Ee, belki İçitvan işte Mesela o tarihinde diğerleri siyasal düşünce üzerine özel olarak bir makale de yazmışlardır. Ama karşılık bizim tarihi üzerine her tarihi üzerine daha genel kitabı vardır. Bu tarzım bir ortaya koyacağım çerçeği de şunu bulabilmaya çalışacağım. Ee, onların ortaya koydukları yani ee, yöntemsel çerçeveyi bizler tarzî, üçüncü tarzî, özel olarak da siyasal türün tarzî kullanma imkanımız vardır ee, ve e, bunu ortaya koymak için de öncelikle üç ana başlıktan yola çıkacağım ee, bir saat kadar konuşacağım ondan sonra yine bir saat kadar soru-cevap e, şeyine geçeceğiz ee, öncelikle özertik ve diyaliklik tezlerinin birbirinden nasıl ayrıldığından bahsedeceğim ve siyasal düşünce ya da siyaset alanının toplumsal gerçekliğin diğer alanıyla nasıl ilişkileri kurulur? Onu inceleyeceğim. Daha sonra belirlenim yani toplumsal gerçeklik ve bilinç ve düşünce arasında nasıl bir bilinçliğinin ilişkisi vardır? Bundan bahsedeceğim. Son olarak da e, dilsel bağlam düşüncelerin özgürlüğü, düşüncelerin kendine özgürlüğü nasıl bir siyasal suçlu tarihçi seyir tarafından gerekli taşıdan incelenilir, buna yönetmeye çalışacağım. Her üç bölümde de e, bir yandan Locastro, Mesela, Rocher, Olm'un dörtlüsünün eserlerinden örnekler vereceğim. Bazen isim vermeden bazen, e, isim vererek. E, düşünce tarihçinin onların nasıl dış açımı getirdiğini bazı örneklerle anlatacağım. Diğer yandan da şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Biraz daha da olacaktır, çok fazla zamanımız yok. Diyaliptik e, yaklaşımların çoğu zaman sanırımın aksine, e, çoğu zaman işte, yapıldığının aksine sadece Batı düşüncesi ya da sadece işte, Batı Avrupa'nın irasının incelenmesi için de yeterli ortaya e, şey, e, e, çıkmadığını anlatmaya çalışacağım. İslam düşüncesinden Çin düşüncesine, Hint düşüncesine kadar pek çok dönemi, pek çok bölgeyi, pek çok e, şeyleri alanı incelemek için kullanabileceğimiz bir yöntem olduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Ee, ondan sonra soracağı kısmında eksik praktik son kalabildi e, baş mekanı bulabileceğimizi ötediyorum. Ee, şimdi, öncelikle e, ilk tematiği tamamlandan karşılaştırırsak öz, özellik ve diyaretik ilişkisi. E, şimdi, e, öncelikle şununla belki başlamak gerekli diyaretik yöntem nedir diye bir anlatmaya e, başlarken, yani eğer tez, antites, sentes -an e, kuruluğundan ya da işte basit ilginden ayrımını istiyorsak bir bütünlükle başlamamız gerekmektedir. Çünkü, gerektik yöntem, gerektik bakış, bir bütünlük tanımı üzerinden kurulur. Ve gerçekli tanımda bir bütünlük tarif edersiniz ve o bütünlük içindeki ilişkileri, içsel ilişkileri incelerseniz. Dolayısıyla burada aslında bir soru karşımıza çıkıyor. Dünya'ya baktığımızda, gerçekliğe baktığımızda ne görüyoruz? Birbirinden ee, farklı atomlar gibi ya da küçük işte gruplar gibi ya da büyücek gruplar gibi birbirini etkileyen şeyler görüyorsak, bunlar kişiyle olabilir, alanla olabilir işte, ee, ama birbirinden ayrıksız unsurlar görüyorsak, bu zaten diğer bir yaklaşımdan uzak bir ee, görüş. Buna karşılık, ee, Diyaretik bir acantif, öncelikle bütünü ele alarak başlar. Bunu yaparken de çeşitli yollar izleyebilirsiniz. İşte bütünlüğün, toplumsal gerçekliğini ya da bütün dünyanın bir ahinci bir şekilde yerden diğerlerden bir başka yere gittiğini tarif edebilirsiniz. Ya da üçüncü bir yol izleyip, bir bütünlük tarif edip bu bütünlüğün unsurlarıyla, o bütünlüğün tamamının bir ilişki içinde geçtiğini anlarsınız. Benim burada daha vereceğim şey bütünlük bu üçüncü tür bütünlük yani bir gerçeklik gerçeklik çeşitli unsurların hem birbirlerini değiştirerek dönüştürerek hem de bütün unsurlarla beraber dönüşerek bir ilerleyişini anlaman. Burada da şimdi bir soru ya da sorun ortaya çıkıyor. Gerçekliğe bakmak gerekir, gerçeklik içinde bir tarif etmek gerekir. Nedir peki bu? Buna da çeşitli yapılar verilir ee, ve karşılığında çeşitli şeyler verilmiştir. Burada örneğin şeyler, yani, yani başlamadan önce birkaç müzik parçası dinleyelim. Ben dinlediğimiz parçalardan bir tanesinin birkaç kısmını bir, e, özellikle dinlemek istiyorum size. Bu e, Richard Wagner'in Rainbow operasından yani Ren Altını yani operasının giriş e, şey, operasyonu, müzik dramasının. Giriş müziğinden bir kısım. Şimdi ren altını, renin anlatımıyla ren geçinin anlatımıyla başlar ve birazdan biraz basitlikle başlar, sadelikle başlar, tek bir akorla başlar. Ondan sonra motif dilerek karmaşıklaşır ve giderek üst üste binen akorlarla işte üst üste binen merüdlerle bir karmaşık şey haline ee, gelir. haline karmaşık. Çalışıyor mu bu Müzik çalışıyor mu? <Gülüyor> Şimdi siz bekleyebildiğiniz başlıyor. Ondan sonra giderek aslında bir çizgisel melodi üzerinden gelişiyor. Bir de taşıyor ve insan sesi giriyor işin içine. İnsan sesi de aslında ha. bu konuşan kişiler bu ya da bu şarkı söyleyen kişiler, kişiler. Ee, deniz kızları ya da renkızları diyebilecek kişiler evet. en başta konuşmuyorlar, takım sesler çıkarıyorlar. Hatta önce biraz yumuşak sessizlerle konuşuyorlar. Yumuşak sessizlerle konuşuyorlar. Daha sonra yine kelimelere dönüşüyor. dönüşüyorlar. Ee, Wagner'in bir bestecidir. Ee, felsefi referansları da kuvvetli bir bestecidir. Ee, Hegel'den olsun, çok eleverde olsun çok çeşitli ve bazen çok güzel, çeşitli şeylerden, düşürürlerden çok <gülüyor> etkilenmiştir. Ve burada yapmaya çalıştığı aslında doğanın gelişimini, doğanın işeşimini ve doğadan doğru sözün ve insanın doğumu anlatmak. Biraz o yüzden şuna bakmak gerekiyor. Diyalektik dediğimizde doğanın bir diyalektiğinden mi bahsediyoruz, yoksa insanın bir diyalektiğinden mi, insan oluşturduğu toplumun diyalektiğinden mi, yoksa ikisinin bir mi? Şimdi, e, kimin düşünürler doğanın içinde de bir diyalektiğinden olduğunu söylemişlerdir ve insan toplumundaki diyalektiğinde aslında doğadaki diyalektiğinden kaynaklandığı söylemişlerdir. Uzun bir tartışma çünkü başka düşünceler bunun tam tersine söyleyecek. Ben burada doğanın gelintiyle pek ilgilenmeyeceğim ve aslında o konuşmanın başladığı noktalarıyla ilgileneceğim. Gerçeklikte ilgileneceğim. Dolayısıyla benim bahsedeceğim bütünlük insan topluluğunun oluşturduğu bütünlük toplumsal gerçeklikte diyebiliriz buna. Ve insanların aslında doğadan ayrıştıktan sonra oluşturmaya başladıkları bütünlük. Dolayısıyla silah bir ara sonucu e, varysak burada anladığımız şekilde diyecektik ve siyasal düşünme tarzı içinde kullanıcığını düşündüğümüz diyecektik. İnsan toplumların insan toplulukların içindeki ilişkileri e, anlamaya çalışan, incelemeye çalışan bir e, şey e, yönü. E, bu şimdi ne anlama geliyor? İnsan toplulukları doğadan ayrışmaya başlarken. Dolayısıyla, işte, e, kendi hedeflerini koyup bir üretim yapmaya başlarken bu, bu üretimi sürekli hale getirirken, sürekli hale getirirken, bunu işte, takım dilsel kodlarla konuşmayla e, e, sürekli hale getirirken aslında bir yandan zorunluluk alanından, doğal ilişkilerin e, e, zorunluluk şeylerinden e, Durumuna kendileri ayırmaya başlarlar ve bir bakıma kendi kaderlerini kendileri tayin etmeye başlarlar. İşte doğadan ayrışarak, doğanın işte şeyiyle e, nasıl diyeyim zorunluluğun zorunluluğundan bir meze koparak kendi alanlarını oluştururlar. O zorunluluğun getirdiği işte e, köklüklerin ya da gerekliliklerin farkına varır dolayısıyla o zorunluluğu kontrol altına alarak bir bakıma özgürlüklerini tarih etmeye başlarlar ve dönüştürürler. Hem doğayet dönüştürürler hem kendilerini dönüştürürler ve bir şeyler eklerler. Ve bunu yaparken de çeşitli şeyler yaparlar. Bir maddi üretim türeli başlar. İşte araçlar üretirler. Araçlar üzerinden karınlarını duyururlar, barınaklarını üretirler. Sözler üretirler ve faaliyetlerinin, etraflarını ve içinde bulundukları halen Tuayır anlamlandırırlar. E, Zamanla kalıcı hale gelir bu yaptıkları, i̇şte, gelenekler, görenekler, kurallar, yasalar, e, dinler, şeyler, e, e, ahlak kuralları vesaire oluşur. Zamanla bunlar yazıya dönüşür ve çok boyutludur bir ilişki etkileşim bu şekilde aslında başlar. Ve bütün bunları aslında insan faaliyetleri diyebiliriz. ve insan faaliyetlerinin birini diğerinden şem bir şekilde ayırmamız da aslında mümkün değildir. İktisadi olanla, yönetsel olan, işte ee, kültürel olanla, sanatsal olanın tam olarak başlayıp tam olarak bittiği noktalar yoktur. Bunlar tarih boyunca birbirine içine geçmiştir. Birbirine etkiler, birbirine ee, belirler bir yandan. Dolayısıyla burada aslında bir şey meselemize giriyoruz, o özellik meselesiyle ilgili, İlk özellik konusuyla ilgili olarak. Siyaset nedir? Siyasal olan nedir? Ve siyasal düşünce nedir? Sorusuna nasıl bir yanıt verebiliriz? çeşitli yanıtlar verilir. Burada tek bir siyaset tanımı yapma çabalarında olmayacak ama ne olmadığını ben özellikle söylemeye çalışacağım. Siyaset politika ya da politik olan gerçekliğin diğer alanlarından şematik bir şekilde ayrılabilecek bir şey, bir alan değildir. İnsan faaliyetlerinden biridir. Diğer başka faaliyetlerle beraber ilerlemiştir. Ama karşılık diğerlerle alakası olmayan bir şey değildir. Şimdi bu bu anlatımın içinde size bana bir fikir gibi gelebilir ama öyle olmadığını düşünen de e, çok sayıda e, düşünürler. Birkaç örnek verecek mesela. E, Carl Schmitt'un e, iyi bir örneği. Şimdi de e, Politik olanın özelliğine yapılan önemli bir vurgu vardır ve politik görüşün politikliği karar almayla kural dışı durumlarda karar alma gibi şeylerle e, kavramlarla özleştirilir ve neyin politik olup neyin politik olmadığı şimdiki için mesela çok belirgin şekilde ayrılabilen bir şeydir. Hatta çift e, Mesela liberal düşünüleyip işte politik kararlar verildiğini zannedip aslında ahlakçı ya da uzlaşmacı bir tabir tarif olarak politik olmayan bir yöne doğru devimete ee, suçlar. Bir başka örnek tabii benim ilgilenenlerden biri Aran, Aran. insan faaliyetlerini şu ana ee, başka altımda toplar, emek, iş ve ee, eylem şeklinde. Politik bir eylem varlığında ele alınır ve haram için aslında gerçek bir politika politik olmayan ya da eylem olmayan faaliyet alanlarıyla bir mükemmel o kadar karışmama gereken bir alandır. Yani bir politik eylemden, politik düşünülüden bahsediyorsa eğer bunun içinde bir iş unsurunun ya da emek unsurunun olmaması gerekir. Haram için zaten böyle olursa eğer bir sosyal ya da bir sahte politikaya doğrularız. Ee, politikliğin bu bağımsızlığını ya da neredeyse bağımsızlığa yaklaşılan özelliğini vurgulayan yaklaşımlarda e, yaklaşımlarda tabii bize sunuluğu ehliştirilmiş şey vardır e, nasıl diyeyim e, bazı incelemesi kolaylaştırılmış unsur vardır. Mesela politikliğin, özelliğini ya da bağımsızlığını ortaya koyarak iktidar konusunda çok kapsamlı incelemeler yaparsanız siz de diğer şeylerden, unsurlardan soyutlayıp, ya da onları diğer işte, yani toplumsal boyutunu ya da iktisadi boyutunu dikkate almadan bir kürsat teorisi teori yapabilirsiniz. Buna karşılık o ilişkisellik boyutunu çoğunlukla kaybedersiniz. Ya da özellikle buna değinmek istemezsiniz. Yani sosyal olan ile politik olan arasında ayrım yaparsınız. Gerektik bir yaklaşım aslında böyle bir ayrıştırmayı tam da redderek bu alanlar arasında bir mutlak geçişkenlik ya da bir belirlerin ilişkisi olduğunu anladır ve siyasal düşünceler indirilmesinde de aslında tam da buradan başlar. Yani diğerlerinin reddettiği bir yerden başlar. Sadece siyasal olam yani pür bir şekilde politik olarak tarif edebileceğimiz bir alan yoktur. Siyasal faaliyetleri vardır insanların ve bu faaliyetler, insanın siyasal olmayan faaliyetleriyle sürekli olarak ilişki içindedir. Dolayısıyla bir yeri taşıyan siyasal düşünce tarihi incelemesi yapıyorsanız siyasal olarak tarih ettiğiniz düşünceleri ön çıkararak bir inceleme yapabilirsiniz. Ama kesinlikle kesinlikle diğer alanlarla birbirine diğer düşünce türleri girecektir. İşte iktisadi düşünce, sanat üzerine düşüncelerler ee, toplum üzerine düşünceler ya da başka düşünceler. Bunların bağlı seçimini indirilersiniz. Siyasal düşünceleri. Ve ee, tabi aynı şekilde siyaset alanında iktisat, toplum gibi çok keşfetli alanlarda tartışma ilişkileri değiştirdik bir Sonuç birkaç örnekler isten <gülüyor> Ardınşerler'den bahsettiğim birkaçın öğrencilerden biri. 1960-70'li yıllarda henüz gerektiği, reddetmediği dönemler değil çünkü 80 90'lı yıllarda postmodern bir şey olacak, ee, bir yönelik olacak. O dönemlerde yaptığı çalışmalarda ama çok iyi örneklenir. Rönesans insanı diye çok kapsamlı bir çalışması vardır Heller'in. Ve e, bu kitapta e, Heller, Türkçe'ye şey çevrilmedi ama İngilizce çevrilmeye ulaşabilirsiniz. 14. yüzyıl başlarından 16. 17. yüzyılığa uzanan dönemde Avrupa'nın bir enterite tarihini artır aslında yani e, çok çeşitli kaynaklar üzerinden, Petrarka'nın şiirlerinden, tutun da işte Mahkeveri'nin siyasetlerine, çalışmalarına kadar pek çok kaynak üzerinden Rönesans döneminde ne oldu ne değişti? İnsanların doğayla ilişkisi nasıl değişti? İktisat iktisadi faaliyetlerle ilişkisi nasıl değişti? Topluma bakışları nasıl değişti? İklime bakışları tarihe bakışları nasıl değişti? Çok çeşitli alanlarda incelemeler var ve mesela Machiavelli'nin siyasal düşüncesi üzerinde de çok önemli etkili şeyleri vardır, incemeleri vardır, vardır şu, bu kitapta. Ama o incelemeleri Machiavelli'nin dönemi, yani Rönesans ve Hümanizm dönemiyle ilişkisi içinde inceler. Yani Machiavelli'nin bir siyasal eserini inceliyorsak, o dönemin, işte insanların, Florensa insanının mesela 16. yüzyıl başında, doğaya bakışı, ne durumdaydı? Düşayde bakışı ne durumdaydı? İnsan kaderi anlayışı neydi? Bütün bunların bileşkesi üzerinden ancak. felsefe düşünceyi inceleyebiliriz. İyi bir şey var. dolayısıyla bu çok boyutlu bir eser. Bunun çok çeşitli yerlere koyalığımız mümkün. Mesela İslam felsefesi üzerine özel örnekler keşfetmeye çalışacağım. Farabi'nin düşüncesi, Helal'ın, Farabi'nin ya da İbn Arabi'nin İslam siyasal düşünelim. E, Düşüncelerini bir birkaç içinden e, incelemek mümkündür. Bunlardan biri sadece işte salt, siyasal olarak gördüğünüz işte yönetime ilişkin olabilir, karar almaya ilişkin olabilir ya da işte insanların bir arada ya veya çoğulduğuna için olabilir. Bu unsurları arayarak ve bunları seçerek bir inceleme Bu çokça yapılmıştır. Ya da işte Farah o eseri yazarken hangi eserlerden, hangi kitaplardan, hangi şeylerden ee, ayrılandığını düşünerek hemen bir inceleme yaparız. Buna karşın gerekli bir yaklaşım çok çeşitli boyutlarıyla Farabi'nin kendi dönemi içinde konumlandırmaya çalışması içerektir. Dolayısıyla Farabi'nin eseri siyaset üzerine çalışmaları, onun metafizik üzerine yazdıklarıyla, ahlak üzerine yazdıklarıyla nasıl bir ilişki içinde bütün bunlar onun kendi döneminin doğa anlayışına, kâinat anlayışına, din anlayışına ne derecede yansıtıyor ya da bununla ne derecede ilgili. O dönemde eser veren insanlar ondan farklı ya da ona benzer neler söylüyorlardı. İnsan anlayışı ya da toplumsal tabaklaşmaya bakışını sağlatma eserlerini nasıl görüyoruz? gibi sorulara yanıt arayacaktır. Böyle bir yaklaşım. Dolayısıyla bir ödeylerimiz gerekirse Siyasal düşünme tarzının bir yaklaşım. Siyasal olunun özel olarak görülür, bir görevi özelliğe sahip olarak görülür. Ama bu özelliktir. bir bağımsızlığa varacak ya da şey, <gülüyor> olmayan unsurlarla siyasi unsurları keskin bir şekilde ayıracak bir yaklaşım değildir ve bu e, tümleşici bir içerik. Bu ilk e, elavam istediğim temayı. İkincisi biraz da bu ilkinin bir geliştirici çektik. Peki, o zaman madem toplumsal gerçeklik yasınladık diye yani, tanımdığımızı ve bu toplumsal gerçekliğin içinde birbirinden keskin bir şekilde ayrılamayacak, kompartmanlara ayrılamayacak bir şeyden bahsettik. Gerçeklikten e, bahsettik. O zaman bu gerçekliği nasıl inceleyeceğiz? Çünkü toplumsal gerçeklik bir muazzam bir şeyden bahsediyoruz ve bunun çok çeşitli unsurları var ve Buna çok <gülüyor> çeşitli şekillerde bakmak mümkün. O ilişkiselliği de çok farklı yerlerden kurmak mümkün. İşte bir kişinin yerini etkilesinden bahsetmeniz de bir tür ilişkisellik ya da bir nedenselliktir. Ya da bir kişinin kendi döneminin bir işte bakışından, kendi döneminin bir işte metafizik anlayışından ya da doğa etkilenmesini anlatmanız da bir ilişkiselliktir. Yine işte bir kişinin fiziksel sınırlarından hareketle işte dünyaya bakışından e, bastığınızda böyle bir başka e, şey, ilişkilerle tanımış. Burada bir e, diğer, diğer şey yapacağım. E, tanımlayacağım. Diğer iki, bir anlam bütünlük içindeki ilişkileri işler inceleyen bir e, ilişkiler işte, üzerinden gerçek inceleyen bir e, yöntemdir. Diğer bir anlam benim bahsedeceğim bir ki yani, şu diğer bir, ki Mars genelinden ihtiyacımız olduğunda e, dikkate alırsak bu ilişkiler içinde bu e, Şöyleyim, diyeyim, e, maddi üretim sürecine özel bir önem verilmiş, şeydir, e, diyebilirimdir. Dolayısıyla, çok çeşitli belirlemeler vardır bu toplumsal gerçeklik içinde. Ancak, bu belirlemeler bir tür hiyerarşi içinde değil de, belirlenimde, belirlenir, sıra içinde de giderler. Bu, üretimin ya da ekonominin diğer her şeyi belirlediği anlamına gelmez ama başka bir anlamıdır. Biraz e, onu anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle, ee, biraz önceki övgümüze geliyorum, ee, insanlar doğayı işlemeye başlarlar ve doğa içinde faaliyet gösteren diğer canlılardan farklı olarak bunu bir özgürlük ve bir zorunluluk ilişkisi için yaparlar. Yani zorunluktan bir yandan ayrılırken kendi özgür alanlarını, özgür ö, faaliyetlerini tarif ederler ve doğaya bir şeyler eklerler doğa birbirine bir şeyler yaparlar ve bunu yaparken de bir bilinç geliştirdiler ve geliştirdiler. Sürekli olarak faaliyet devam eder ve insanlar bu faaliyeti devam ederken aslında o, devam de o doğayı işleme devam ederler ve sonuçta bir temelde o doğayı işleme faaliyeti ve üretim faaliyeti kalır. Burada biraz örnek gösterelim basit bir akor başlıyordu, o daha sonra birleşiktaşanak devam ediyordu ama en sonunda o konuşmalar başladıktan sonra bile aslında o renmehrinin akışını anlatan melodi ya da şey, akorlar farklarını sürdürüyorlar. O akordan hep o olmadan olacak çünkü zaten o doğanın içinden doğru çıkmış bir gerçeklik bu. Ve insan doğayı ilişkisini aslında hiç kesmeden ama sürekli olarak onunla iç içinde o bir ritmini dağam ettirmekte. Ve buradan damla burada, da inmiş bir şeylerini geliştirmekte. Bu aslında bu toplumsal gerçeklikler içinde farklı alt şeyler takip ederiz birimlerle ayrılmaz şekilde. Bir üretim faaliyeti ve bir ilişik biçimleri. Bunlar birini dışlayan şeyler değildir ve işte bir tarafta üretim, diğer tarafta düşünce, bir taraftaki konum diğer tarafta dinç ilişkidir. Ayrım yapılması mümkün değildir. Çünkü İnsan varsa bilinç vardır, düşünce vardır, düşünce varsa insan vardır ve e, yine e, insan faaliyeti vardır. Ve burada belirlenimlerden bahsedeceğim. Bazı belirlenimlerin diğerlerine göre daha temel olduğunu söyleyeceğim ama kesinlikle, kesinlikle burada ekonomik olan diğerleri belirler gibi yalnızca düşmemek gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü ekonomik olan bir diğer, diğer bir konuda ve Başka bir şekilde tarif edilir. Ee, burada tabi e, bunun aksini söyleyen çok sayıda şey var. E, ya da var hani bir önceki temamızda şimdiaren söylenmesi merkezde anlaştık şeyi özet konusunda. Burada e, yer payımız çok daha geniş. Çünkü belirlenimin bu şekilde anlaşılması gerektiği ya da toplumsal gerçekliğin bu şekilde anlaşılması gerektiğini söyleyen çeşitli filozoflardan, tarihçilerden örnekler verebiliriz. Bir kısmı tabii klasik bir, mesela bu 40'lı 40 yılların Sovyet Marxizmi e, düşünelim, Doğru ya da işte 1890'lı yılların 2. E, Ertenasüel Marxizmi. İktisadi koşullar vardır, bunlar işte üretim işte üretim içinde gibi şeylerdir ve bunlar insan birbirini doğrudan bilirler bir yandan, evet, bir yönelim şey vardır bir yandan. Diğer tarafta da bunun tam tersidir. <gülüyor> Delillerinden bile bahsetmemiz mümkün değildir. Aslında toplum içinde olan her şey teçin olarak ortaya çıkar, olumsal olarak ortaya çıkar ya da rastlantısal olarak ortaya çıkar. O yüzden toplum içinde ortaya çıkan şeyleri belir bir zeminine oturtmamız mümkün değildir. Diğer bir yaklaşım olacaktır. Ee, ben iki yaklaşımda e, kendimi yapın sekip düşünüyorum. Benim bir düşünce tercihimde ikisinin de aslında çok tehlikeli sonuçlarını doğurabileceğini düşünüyorum. Tehlikelerden bir biri metodolojik tehlike tabi bu. İkisi bir kolaycı yaklaşımdır aslında. Bir, bir katı ekonomik bilgencilik, istatik bilgencilik bir yaklaşım. Bir, bir, Birileri bilimselseniz, o zaman düşünürlerin eserlerini alırsınız ve işte düşünür bunu yarattı. Işte yani şu iktisadi koşullardan etkilenmiştir diyebilirsiniz ya da daha da betere, işte düşünür bir burradır, burradır olduğu için tam da bunu yazmaktadır diye düşünürlük işte o düşünürlüğe şeyler verilmeye başlarsınız. Yani bir düşünceyi bir kitle ya da bir keserek tek bir parametre, tek bir, bir işte, şey, değişkenin e, endeksiyeyi aslında anlatırsanız. E, Diğeri ise enerjinin yani rastlantsal olduğunu, belirli varsa bile sadece belirli işte şeyle, e, tarihli anlamında bunun ortaya çıkartılığını anlatmak ve bu da aslında gerçeklikte gördüğünüz her şeye bir e, kullanım var. Ya da e, kendini özgü kahvetmek anlamına giriş. Dolayısıyla üçüncü tarihi kurulmuşlar. Gördüğünüz her şey kendini özgü ve işte yazarın dehasından veya o dönemin kendini özgü özelliklerinden doğru ortaya çıkmış bir takım fikirler gibi gelmeye başlar. Oysa e, bunun tabii bir şey de vardır, e, alternatif de vardır. Burada Bertel Orman'dan bahsedeceğim. Onun Gerçekliği incelerken birkaç düzeyden bahsetmemiz gerektiğini söyler. Hepimiz, siz, ben, işte burada bulunanlar bulunmayanlar aslında bu gerçekliği farklı düzeylerinden etkileniriz. En başta hepimiz birer ticik bireydir, insanızdır ve kendinize özgü işte yaşanmışlıklarımız vardır, hepimiz e, deneyimlerimiz vardır, fikirlerimiz vardır, anladığınız ona göre yaşamışız e, vesaire. Bununla masanın değildir. Biz aynı zamanda bir bölümün insanıyızdır. Bir i̇şte ömürümüz vardır ve o ömürümüz için de belli toplumsal yapıların içinde aslında kendimizi şekillenbiliriz. Ee, o yapıların içinde, işte diyelim ki, belli siyasi rejimler vardır, iktisat politikaları vardır, kapitalizminin bir biçimi olabilir, teorilerin bir başka bir biçimi olabilir vs. ya da toplumsal cinsiyet rejimlerinin bir yeri bir görüntüleri vardır ırkçılıklardır, etnisite sorunları vardır vesaire ve biz bütün bu olaylardan, olaylar gelişiminden ilişiminden Bir Bileliğimiz bu şeyle, bu bir iki kırk elli yıla yayılan ya da daha bir insan önemi yayılan dönem evet. boyunca geliştirdilerde ortaya çıkar. Daha da geniş bir düzey vardır. Hepimiz aslında daha geniş dönemde yayılan bir diyelim kapitalizm insanıyızdır ya da bir beş yüz yıla yaşıyoruz diyelim ya da, benim da başka bir şey değil, ve Dolayısıyla çağlara yayılan birtakım genel özellikleri de yine kendi hayatımızda bir acama aktarılır. Daha da genişletirsek insan türünün birer parçasıyız. Ve dolayısıyla işte doğadan ayrışmış olan, doğadan ayrışırken kendi geleneklerini, işte şehirlerini, arcak anlayışını, siyasetini yaratmış olan insanın, insan, insan türünü bir parçasıyızdır. Daha da genelleştirirsek canlılar halinin bir parçasıyız ve ona göre bir görüş özelliğimiz var ve hatta bütün bir evin parçasıyız ve ona göre işte fiziksel kurallara uygun olarak hareket ediyoruz ve etrafımızla yine ona göre anlamlandırıyoruz ee, ve onun bu genel olarak gerektirdiği söylediği şeylerden hareketle biz bunu düşünce tarihimle uyarabiliriz eğer biz bir siyasal düşünce metniyle nedensellik içinde konumlandırmaya çalışıyorsak o düşünce metninin bu altı yedi farklı düzey ve onun dışında yer alan çok daha fazla, işte yani çok daha karmaşık, pek çok verildiğinden hareketle verilen böyle gerekir. Ve esas dikkat et gereken de aslında bütün bunların bir birleşkesi sonucunda o metnin oluşmasıdır. Ve aslında yine bir Farabi'ye dönelim mesela. Farabi bir yandan bir bilek belli kitaplar okumuş bir kişi, belli medreselerde okumuş, bir yerde dolmuş, başka bir yerde ölmüş bir kişi hayatının detaylarına bakık olabilecekleri olmayabiliriz ama bunlardan yola çıkarak biz onun düşüncesini inceleyebiliriz. Ama bu yetmeyecektir ve o, onun düşüncesini ortaya çıkan başka belirlenimleri, başka nedensellikleri de dikkate almamız gerekecektir. Bir, genel olarak kendi döneminin insanıdır ve o dönemin gözlükleriyle bakmaktadır ister istemez dünyaya. Sizler ya da ben de kendi döneminizin insan olarak onlar böyle bakmak lazımdır ve ne kadar bir dahi düşünür ya da büyük düşünür olursa olsun bir kişi, bundan yine kaçamaz. Ya da yine bağrak daha geniş bir dönemin de Burada sorular sormaya başlarız. İşte kendi dönemimiz içindeki belki kaptaizimik diyebiliyoruz ama bağrak bir nasıl bir işte toplumsal bir koordinasyon içinde yaşıyoruz işte. Teodal dönem diyebilir miyiz? Farabi'nin yaşadığı Abbasi sonrası şey ee, Abasi, ee, dönemine yoksa başka bir isim vereceğiz. Dolayısıyla bu belirlenimleri, bu ilişkiselliği anlamak için iktisat tarihinden tutunca toplum ta toplumsal tarihe kadar pek çok alana yine başvurmamız gerekecek. Daha da genel olarak bakınca bu sefer mesela Farabi'nin eserlerinde ve i̇şte onun metafisik anlayışında, onun yeraşik evren anlayışında kendi dönümün, işte insanların doğa toplum içine bakışını incelememiz gerekecek vesaire. vs. Ve, e, dolayısıyla bu e, verilenler yeraşitini iyi şekilde kurmamız ve bir basitleştirmeye düşmeden ve yükselen bütün bağları kurmaya çalışarak aslında bir incelemeyi e, yapmamız gerekiyor. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Gereklik çoğu zaman sanırımdan aksine gerçekliğin tamamını görmeyi sağlayan bir bilim ya da bir yöntem falan değildir. Son sözü söylemez diyelim. Kim zaman son sözü söylediği iddia edilmiştir. Her yerler tutun işte pek çok başka diyelim diye bir edilebilecek kadar. Bunu ima eden ya da açıkça söyleyen peyrilere de rastlarız. Yani bütün o bölümleri ya da tüm bir tarihsel değişimliği açıklayabildiğini iddia eden bir işte diyelim. yaklaşım yapılır. O telefonu nedir? Halbuki ilk baktığımızda belirlenmeler o etkileşimler o kadar karmaşıktır ki biz çoğunlukla yine baktığımızda o birilerinin sadece kısıtlı bir şeyini görürüz. Parçasını görürüz. Dolayısıyla aslında bir diyerek yaklaşım yapması gerekirken bir incelemini yaparken her zaman bunun üzerine daha fazla şeyler konabileceğini ve bunun daha fazla bu incelemini geliştirebileceğini ortaya koymakmış. Dolayısıyla tek bir açıdan işte sadece sadece bir şey diyelim ki saniye faaliyetlerinden ya da başka şeyler üzerinden e, biz açıklama ya da her şeyi tolanmış bir yöntem e, değildir diye. E, Basitli bir düşünce ve son tema ise düşüncenin kendine özgü meselesi. E, çünkü e, düşünce tarihçilerinin baş etmesi gereken işte, e, diyelim ki aşılımı getirmesi gereken temel konulardan biri de belki budur. Ee, o kadar farklı ya da o kadar önemsemen ya da gerçekten temel düşüncelerin eserleriyle baş başa ki düşünce tarihçiyi yaparken e, onların söyledikleri her şey aslında e, bir çığır açıcı teori olarak algılamak bir e, eğilimdeyizdir. Bu çığır açıcılığı da bazen pek çok anlamıyla kullanırız. Mesela Weber'in meşhur bir sözü aklıma geliyor: "Modern devlet, hatta modern toplum, işte orta çağ sonundaki hukukçuların akıllarından doğdu" diye. Yani bir takım hukuk teorisyenlerinin aslında modern devleti ortaya çıkarabildiğini iddia etmiştir Veya. Ya da çoğu zaman klasik bir düşünce tarihinde okurken Makiver gibi işler modern devleti icat etti gibi sanki bir anlatımla karşılaşırsınız. Ve evet, çok yerde bunu görürüz, işte bir düşünür, gelir bir ve alır götürür, oradan doğru dolu bir başka bir faydalanma yapar, vesaire. Ee, bu tabii e, bizi bir şeye sevk ediyor, gerçekten ee, düşüncelik bir anlam, gerçekten de özelliği olan bir şey. Sürekli olarak bir dışsal ihtiyaç tarafından belirlenmiyor ve işte bir ilişkisellikten bahsedeyim. Başka ihtiyaç tarafından verileniyor ama bir kişiye özgü ve gerçekten onun kendi deneyimiyle ortaya koydu. Onun ee, özgün şeyler var, fikirler de var. Bir düşünce tarzının aslında o dendiği iyi bir şekilde kurması gerekmektedir. Yani yandan bir fikir, yine olarak bir bağlam ile birlikte geçişir, onun içininden doğru geçişir ve onun tarafından verilir. Diğer taraftan da bir özel iyi vardır. Yani yine o özellik iyi bir fikirin ilgiyi yer yani burada da tabii bir yine hassas zenginlik söz konusu oluyor. Söylenen bir şey ne kadar özgün ya da ne derecede kendi dönemini yansıtıyor sorusunu yaptık. Çoğunlukla aslında her ikisi birisindir. Çünkü özgün bir şey söylerken de yine deliliği sınırlar için de söylersiniz. Mahkemeyle işte cin siyaset ilişkileri sonunda kendi dönemi için nispeten özgür özgün bir şey söylemiştir. Ama yine de onun bunları söylemesi mümkün kılan da bir bağlam içinde söylemiştir ve onun söylediği gibi olmasa bile ona yakın bir şeyler söyleyen başka davranışları da vardır. Hep bunları dikkat eder, bu şekilde bir diğer düşünce yapmamız gereken Bir diğer mesela aslında bu çürük açılılık ya da işte kopuşların etkisinde ortaya çıkıyor. Ee, çok bir şey. Ee, çoğunlukla biz düşünce tarihini yeni dönemlerden, kokuşlardan ya da şeylerden eee noktalardan noktalarından düşünürüz. Ve sürekli olarak sanki yeni bir yere yeni şeyler katar bu düşünce tarihi alanı Oysa diyalektik yaklaşımlar sürekli olarak bir Sürekli ve kopuş arasındaki tamamlayıcı ilişkilerden bahsederiz. Yani bir odadan bir diğerine geçiyorsanız eğer bu geçişi çok çeşitli şekillerde anlatabilirsiniz. İşte bir odadan diğer odaya geçtim dersiniz ve odaların değişimini aslında örtük koyarsınız. Ama aynı hikayeyi başka şekillerde de anlatırsınız. İşte bir odadan diğer odaya doğru yürü, yürüdüm diyerek belki o yürüdüğünüz zemini anlatırsınız. Kapıyı açtım diyerek nasıl bir işte, şey, süreç geçirmeyi anlatırsınız. Ya da başka şeylerden bahsederseniz aslında tarih. Bütün bunların hepsini birden kapsar. Yani odalar değişir, fikirler değişir, dönemler değişir. Diğer yandan bazı şeyler aynı kalır. Ve menver e, koşullar içinde kalır. Dolayısıyla bir düşünce tarihinde de yeni bir dönem başlıyorsa eğer, işte Düşünçenin tarihi ilgili dönem başlıyorsa bir düşünür yer bir işte açılıp getiriyorsa eğer bunu birinin koşullar altında yapacaktır, biri bir süreç içinde işte yapacaktır. Bunu da ne dolayısıyla e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, bunun çok çeşitli örnekleri e, tabi e, verilmiştir. Mesela işte, hmm, modern okumun ya da modern düşüncenin tarihi nereden başlatılacak sorusuna gelelen yanıtlar e, sayısı çok fazladır ve bakış açınıza göre ya da modern toplum tanınmanıza göre bunu Mahkeveri ile başlatmanıza mümkündür, Fransız verimi ile başlatmanıza mümkündür ya da daha önceden alıp işte Orta Çağız sorunlarından başlatmanıza mümkündür. Çünkü kesin bir yanıtı yoktur. Sizin biraz o süreci nereden doğru tanınmanıza göre. Bu değişik. A'şekilmeyi İslam dünyasından örnekler vererek devam edelim. İslam düşünsel anlamda, efektör anlamda Sonun başlatmacı ne zaman tariflenebilir sorusu üzerine çok kalem oynatılmıştır. İşte Gazali'yle birlikte ne birden bire işte, bir karanlık dönemi gidildi, diyenler vardır. Tam tersi esas sasalıp altın çağın insanıydı, ondan sonra Moğol silahı oldu ve öylece bir karanlık dönemi gidildi derler. Karanlık dönemi değil hiçbir şey yoktur diyen vardır ya da baştan itibaren bir karanlık vardı diyen vardır. Bütün bunlar aslında bir tür büyük kopuş ya da büyük dönüşüm ve arayarak bir tarih okumanın bir parçasıdır. Halbuki aslında tarihe baktığınızda gördüğünüz her zaman yerden almış kokuş olurken yerden almış sürekliğin her zaman varlığıdır. Ve aslında yapımıza gereken o dönemlendiğin neye göre yapıldığını bir testidir. Ona göre o hem bağlantılar hem kokuşları ortaya koymaktadır. Yeni diğer mesele de etkileşim konusunda karşımıza çıkıyor. Çünkü düşünületi aşimlerinin en çok ilerleyen konulardan biri bu farklı düşünceler hakkında ya da farklı düşünceler arasındaki ilişki, yani bir kişi diğerinden ne kadar etkilenmiş diğerine nasıl diğerine nasıl ihanayne olmuş soruları. Bu soruya da aslında yine bir gerek üzerinden yapmamız gerekir. Çünkü mesele aslında aynı dönemin insan ya da yakın dönemin insanla olan iki düşünür için ve işte hangisi diğerini etkiledir ya da işte bir diğerini nasıl e, etkiledir veya tam, tavuk yumurtadan çıktı, yumurtanın tavuktan çıktı değildir. Mesela aslında o tavuğun ve yumurtanın ortaya çıktığı ortama bakmaktır ve bunun hepsini birbirinden beraber değerlendirmelidir. Dolayısıyla etkileşim dediğimizde de bir kişi diğerini okumuş olabilir ama neden onu okudu da hangi şartlarda ona etkilenme gereği duydu ve başka şartlarda bu yeri Onun üzerine aslında birisi de düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla yine İslam düşüncesinden bir örnek verirsek hepimiz biliriz işte Meşşai felsefe geleneğiyle beraber e, diyelim ki işte Kimdi, Farabi özellikle daha sonraki İlgisi'ne ilgili düşünmelerle beraber e, önce Yeni Kapanıcılık, daha sonra Ayrı Süteles 9 10 10 10 10 10 çevrelerinde etkili olmuştur eski Yunan düşüncesi. Halbuki esas sevgili cevabını aramız gereken e, soru şudur. Hangi şartlar altında böyle bir ilgi geliştirdiler o insanlar? Basit bir kopya değildi çünkü bu. Ve kendi şartcılarını anlamlandırmak için bir yanıt arıyorlardı. Ve o yanıtı neden diyelim ki bir plakanda buldular da başkasında bulmadılar? ya da bir dönem Platon'da bulurken, daha sonra Aristoteles'e dönmeleri sadece bir entelektürel fantezinin sonucudur? Yoksa yine, e, o dönemin gibi şartlarının ortaya koyduğu eriş sonuçlarının sonucudur e, şey, diye e, bakmamız gerekir. Ve asıl bu etkileşim e, sorunlarında da o bahsettiğimiz farklı e, düzeyleri dikkat almanız gerekir. Çünkü bir düşünür diğerine etkilenirken, mesela bir fara, bir Plotinostan ya da Platon'dan veya eserler etkilenirken hem bir alim, farabi olarak karşımızdadır. Bir eserleri okuyabilir, belli bir, bir eserleri okuyamaz. Bazılarından kişisel nedenlerle etkilenir, bazılarından etkilenmez. Ama aynı zamanda kendi bölümünün insandır. Kendi bölümünün sorunlarına yanıt vermektedir. Ve o sorunlara yanıt ararken daha önce benzer sorunlara yanıt vermiş olan başka kişileri okuyabilir. Ya da Başka kişiler bambaşka sorunlara yanıt vermiştir. Ama Farabi yine kendi gözleriyle okurken kendi sorunlarına yanıt vermiş gibi olmuştur demektir. Ya da Farabi çok daha geniş bir dönemli insandır ve o dönemin insanı olarak bir ki adalet kavrayışı eşitsizlikçi bir toplumu içeren bir ya da yönetilebilendir adalet kavrayışı varışına kavraymaktadır. Dolayısıyla böyle bir geniş alanda okuyabiliriz ve yamuş Farabi en sonunda bir insan topluluğunu mensubudur ve insan topluluğunu mensubu olarak doğa-insan-kainat ilişkilerine de belli bir bakışı geçirmektedir ve buradan doğrudan yenilir. Şey, düşüncesini ve Veya evet, bizim yapmamız gereken yine bütün bu farklı unsurları dikkat alarak bir şey yapmaz. Ee, Tamamlayıcı incelemek yapmamız olur. Ee, özetlemek gerekirse e, ya düşünceler e, yöntemlerimize şematisme özeltiler verilir ve bu farklı belirleme türlerini bıkaç alalım. Bu belirleme türleri arasından da e, maddi üretim süreci dediğimiz ve az önce bahsettiğim o aslında şemada da listede ikinci üçüncü ya da dördüncü şeylerle titabildiğim yani o belki kısa dönem değil ve de, daha uzun 40-50 yıllık süreler ya da bütün bir 400 işte, yıllık süreler tekabilden belirlemine bir edilen bir düşünce tarihi okumasının aslında bir diğer okuma olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Bu alanda yapılan çalışmaların da az olduğundan tabii özellikle bahsetmem gerekiyor. Çünkü Marxist düşünce tarihi zaten gayet sınırlı bir şey, alan eee maksimum adına düşünce tarhı yapanlar da kimi zaman işte daha bil basit bir, bir basit iktisadi verilinin anlaşı üzerinden bir eee tarh Ya da economics book gibi e, yazarlarda eee kimi unsurlar içeriklerine rağmen ya da bazı sınırlardan kurtulamayan ve bazen e, baştan verilmiş cevapları aslında katırtmayla eee bazı eserler ortaya koyuyorlar politika halen üzerinde çok çalışma e, yapılması gereken bir e, alan bu, e, bu türlü düşünce tarihçiliği. E, bitirirken de şeyi tekrar bir, e, belirtmeye e, çalışayım. Diyaretiğim e, bütün bu, işte, karşı belirlenileri, dikkat et, e, en sonunda aslında bir belirlenici incelemesi anlamına geldiğini söyledik. Ama yine de tek bir belirlenme indirgenmeyen bir diyaletik anlayışını özellikle açık ya da negatif olarak tanımlayabiliriz. Burada konu etmeye söylemeye çalıştım. Buna ek olarak daha önce söylediğim gibi diyaletik daha önceden bir takım basit yanıtların kanıtlanması değildir ya da işte, tarihinin belli 3 ya da 4 döneme aryalı onun genel özelliklerinin anlatılması değildir ve sürekli olarak aslında kendi kendini yenilemeyi içerir geçirir. Ve bir gerekli anlamda çalışan, gerekli yöntemle çalışan bir düşünce tarif de açık kapı bırakarak ve kendi verdiği yanıtların aslında geçici yanıtlar olduğunu ve başka araştırmacıların bunun üzerine yine yanıtlar verebileceğini de e, düşünerek e, incelemenin yapması gerekir. Bu bir örneklerinden biri e, uzun zaman e, boyunca mesela üretim biçimlerinin Mesela Afyon Vali'nin kapitele, Belediye Başkanı'nın kapiteleminin gibi bir şey, köleciği, siyasetin eserleri üzerine etkisi hakkında çalışmalar yapıldı. E, MacPherson'un mesela 1860-70 yıllardan ibaretti yıllar yaptığı çalışmalar, buna bir örnek. Zamanla üretim ilişkilerinin, yani toplumsal sınıflar arası ilişkilerin, mücadelelerin, sınıflar ve devlet ilişkilerinin işte e, düşündükleri üzerine etkisi üzerine çok sayıda yapıldı. Bunun çalışmaları buna bir örnek. Ama mesela, toplumsal cinsiyet ilişkileri ya da ırksal ilişkiler, ırkçılık gibi çok çeşitli konular ya da ee, heteronormatilite ee, gibi konular yine bu diğer bir tane araştırmaların dışında kaldı ve onlar da aslında yapılacak. Biz bu karmaşık toplumsal gerçekliği biraz daha anlamaya başlıyoruz. Ve hiçbir zaman tamamen bütünüyle bu hakikati anlayamayacağız anlamımızın tüm değil sınırımızın bildiği sayılara insanlara var ancak bu e, kendi eksiklerimiz içinde aslında şeyi doğarak e, farkında olarak o e, sürekli kendini yenilme üzerinde bir görüntüyü geçirmekte yine tarzda benim de, de, de e, diye düşünüyorum tabii yani, ki işte, yarık şu ve tarzı yapmak için de ideolojik olarak da siyasal olarak kendini işte marxist ideoloji, ideolojiye yakın hissetmek gerektiğini bana mı düşünmüyorum? Bunun düşünültü arşivleri tarafından genel olarak kullanılabilecek yöntem olduğunu e, düşünmekteydim. Son olarak e, akıyor musun diye başladık? E, biraz da aslında tehlikeli bir başlanmıştı. Çünkü e, diaretiklenmeyinde bir tezantik destantez çemasından ya da alt yapı üst yapı metafizikten anlaşılma stratejinin terk edilmesi önemli bir su bunun için gibir pek e, benzetmedir. Buna karşılık su da eninde sonunda e, toplumdan e, şeyi adam olmuş bir e, olsun ve dolaşı aslında burada anladığımız anlamda diyebileceğimiz iyi anlayalım için suyun değil de ya da okan suyun değil de akan suyun içinde yüzen Bilim sahibi insanların aslında hikayesini anlattığımız söylemiz gerekir. Ve aslında başlarken vanlerle ve onun hayatını motifleriyle başladık. Doğadaki diyalitti diye anlatıyordu, doğadan böyle insanın çıkışını anlatıyordu evet, aslında. Ama esas ilgilendiğimiz konumuz, doğayla beraber ama onun üzerine sürekli bir şeyler koyarak ilerleyen insanın öyküsü olacaktır. Yani alen başlı bir dedim. Ondan sonra soru kısmına geçelim. Super ve Smetanın Moldava ya da Bultaba şeyinden eserinden kısa bir bölüm dinleyeceğim benim yani çok sevdiğim giriş kısmı. Burada hani bilmiyorum bu söyleyeceğim şey ondan sonra dinleyeyim. Önce aslında burada Bultaba ırmakının akışını duyuyoruz ama daha baştan o basitliği aşmış karmaşıklaşmış bir akışta burada duyduğumuz ve Akışı biraz duyuyoruz. Ondan sonra hızlı bir şekilde müzik bize bir cümle söyler ve orada aslında söz duymasak bile aslında bir insanın ya da insan türünün sanki bir şeyini görüyoruz, müdahalesini görüyoruz ve Wagner'ın anlattığı şeyden, e, bir şeyden biraz daha farklı olarak aslında insanın doğayla olan ilişkisini anlatan ve ırmağı da aslında o doğanın o perişkişi veya doğanın insanı çıkışı şeklinde anlatmaz. İnsanın, yani şey üzerinden yerinden insanın ve işte etraftaki kalelerin, şehirlerin vesaire kaybı anlatabilir aslında. Burada bir tablo çizelim, resmen olarak. için çeşitli yerlerden e, dinleme, tekrardan dinleme şansımız da e, var ve Simetron'a zaten bunu atanın uzun verdiği bir simetonik şiirin bir parçası şiir, şiir olarak e, yazıyor ve bu taban eklinin yanından geçtiği kaleler, işte, kasabalar, şeyleri anlatarak bir örgüsünü e, e, devam ettiriyoruz bir kare için. Evet, teşekkür ediyorum ikiniz için e, ve e, sorularınız varsa beraberce e, düşünmek üzere, Zeyaretik düşünceyi satın değil yani, de. Zeyaretik düşünce biçimini ortaya koyarak başka bir soru soruyorum. Gazali'yle ilgili kıranlıkları bir gelirdikleriniz. Bunu peki bunu düşünenler, bunu söyleyenler neye göre bunu belirledikler? Yani Gazali'yle birlikte neden kıranlıkları bir gelişmiş? Şimdi Gazali'yle ilgili çok çeşitli ee, okumalar yapılır. Öykülerle anlatılır ve ee, birkaç açıdan bunu söylerler. bir, e, Gazali'nin meşhur yani şeyi yazdığı çok önemli birkaç e, yapıt var. Bunlardan yani ilk yapıtlarından biri de zaten e, filozofların tasarladığı tıksız durumu e, anlatan eseri. Buradan hareketle düşünce tarzları şöyle bir şey kurabiliyorlar, denklem kurabiliyorlar. Gazali öncesinde güçlü bir felsefe geleneği vardı, e, falan birisiyle intihalciyla ve Bizler dahi İdil Sinay'a güçlüdür diye yazarak aslında sonraki medrese geleninde belirledi e, kendisi de zaten işte şeyle bazı tayaların işadı uzak önemli e, müdavisi görevlerinde bulundu dolayısıyla aslında kendisi de gelmeye geçebilecekken şeyde e, e, İslam dünyasında gazeteden sonra bu durundu diyor anlatır bunu. Yok. Yani şey işte, filanokları üretliye geçtirip, işte bunlar aslında ninsizdir, imansızdır dediği için bazı noktalarda. Ee, halbuki aslında daha farklı şeyler buluyor. Yani, çünkü Gazali hakkında anlatılan başka şeyler var. Mesela, gençek, şey, ee, efendim, matematik ya da kim doğal bilimleri işte ee, teklif etmiştir, kârtet ilan etmiştir, ee, diye. E, i̇kisi hakkında da yani bir e, temkin olmalı gerekiyor ki, düşünce hakkında da, Gazali gerçekten filanokları Ezgiye yazıyor ama pek çok açılamaları değiştiriyor. 3 konuda kendilerini dinlenen sattıklarını e, sömüyor. E, e, bunları talandırıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ayrıca matematik, fiziği falan da şey yapmıyor. E, nasıl bildiğim de şey ilan etmiyoruz. Buna karşılık aslında şu açıdan da bakabiliriz. Gazali, <gülüyor> Kenan, yani İslam ilahiyatı ve helsepler arasında bir yaklaşma da başlatıyor. Yani Kelamcı'lar da filozoflar aslında bir diyagoya gidiyorlar. Dolayısıyla yine bir yandan reddiye diğer yandan devamlılık verebiliriz. Artı mesela başka bir açıdan baktığımızda filozoflar işte çok açık görüştüğünü aydınlanma başlatacak bir zeygelilerde gazalyonları engellik diye bakıyorsak buna da bir tersi yapabiliriz. Çünkü Arabesi'yle ilgili sinasıyla pek çok filozof evrenin anlaşılması işte İbn-i Sinan bir neredeyse materyalist açılamış incelene yapılması yönünde de bazı katılılar alınmışlardır. Ama siyaset tersi baktığımızda son derece şey, iletişimde kiraşitli yapıya ee, sahip bir şeyleri varmış. E, siyasal düşünceleri vardır. Yani bu açıdan mesela gazdariyle çok ayrı bir noktada da Dolayısıyla hani direkt bir böyle bir ak kara ya da işte karanın akı yok etmesi gibi bir basitlik bir ince şey yapılması gerektiğini söylerken tam da o gazdariyle yönelik varmışlar. Bir konuştuğunun başında bir soru var. Konuştuğunun başında bu tez, e, ant tez, sentez meselesine değiniriz ve ben sonraki e, söylemelerimizden de aldığım kadarıyla aslında tez, ant tez ve sentez değil her şey İlla antiteze değil değişik bakış açılarına bakmış olarak avlamak gerektiğini anladık. Peki bu buna nasıl dönüştü? Yani bu illa bitez, antitez, eşittir, sentez noktası nasıl dönüştü? Yani çok kısaca geçerseniz mutlu olurum. Diğer bir soruda da, dialektik e, indirgemecine karşıdır demek mümkündür. Evet, iki daha çok önemli soru benim dedim özellikle sormak istediğim için öncelikle çok teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Eee öncelikle bu tekart senteze indirgenmesi gerektiğin 1840'lı yıllarda oluşuyor yanılmıyorsam. ve aslında Hegel'i biraz nasıl diyeyim halka anlatma çabasında olan bazı işte ya da dası öğretmen literatunda ve aslında tam bir şeydir. Hegel Bilincin gelişimi, doğal bilinç, şeyleri gelen ilişkisinden çok şey, şey anlatırken bir üçü anlatır, izlemeyi tercih eder. Biraz da şemalaştırmak için de yaptığımız bir şeydir aslında bu. Ee, ve işte bir şey karşıdan dönüşür ama o karşıt o ilk şeyin içinden doğru çıkar. Ondan sonra o da başka bir şey doğru dönüşür ve bu aslında belki şey, sonu gelmeyecek bir süreç gibi devam eder. yani eee işte mantık tam duaya, duadan akla, akıldan bilince, bilince çeşitli türlerine kadar o zaman çok karmaşık diye, ilerlen, bir sarmal gibi yani bir sarmalın içleşme onun bir şey falan da bir, bir şey vardır. Ve heyle yani aslında bir yandan kematik gibi görünen böyle bir işte, şey baş taraflı ya da alt baş taraflı ile ilerleyen şey sıra takip ederken diğer yandan da sürekli olarak işte birinin yerini doğurduğu, birinin yerinden doğru ilerliyor. Bir şeyin diye karşı gibi görünürken aslında ortak bir zengin paylaştığı fikirler üzerinden yola çıkar. Ha, gerçekten aslında şematik bir anlatıma da izin veren bir yaklaşımı vardır Hegel'in. Yani bu açıdan Hegel sonrası Hegelciler ve bu arada Mahistrak onu eleştirmiştir. Yani aslında bir takım mantıksal kategoriler üzerinden gerçekliği okumaya çalışıyor. Kimi durumlarda da o gerçekliği mantıksal kategorilere yerleştirmeye çalışıyor diye eleştirmiştir. Bunu bunun mantıksal sonuçlarına da böyle, o tez anlattır. Ben tez denklemini hep burada ki anlatmaya çalıştırmışlardır. Yani hegel haksızlık, ben de hegel sonrasına geliştirmek daha büyük ee, bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. E, i̇kinci soru ise diyaletik imzibizliğe karşı mıdır? E, karşı olabilir de olmayabilir de. Ve tam önce bastıktığım şey renk e, geliyor. E, bu ölkü yani ilişkiselliği tek bir... Denklem ya da tek bir veriliyen işte, üzerinden anlatmanız da mümkün. Yani toplumsal gerçeklik, ilişkisellik yapan toplumsal gerçeklik e, ilişkiler ağı içeren bir şeydir. Bir o ilişkiler ağı içinde derin halat tarif edebilirsiniz ve her şeyi ona bağlayabilirsiniz. Bu açıdan bir indirgemeci diyerek anlatımı e, ortaya çıkar. E, benim bahsettiğim türden bir e, diyerek ise bu türden bir indirgemeciye karşı olacaktır. Yani, tek bir şeye ya da tek bir nedeni indirgeme anlamında bir indirgeme ile karşı olacaktır. Bununla karşılık devir nezimlerin var olduğunu ve bir şeylerin başka bir re, şeyleri yani reddetmeyecektir. Re ve inceleme yaparken de zaten ister istemez biz o indirgemeleri yaparak incelememizi yaparız. Benim önergimi biraz şuydu aslında ister istemez yani postmodern bir yaklaşım bile, benim istedik aslında, incelemediğimiz şeyi biraz indir diyoruz. Yani bir şeyleri sonucu olarak görüyoruz biricik işte tek başına o teşvikmiş bir şey olarak bile diyorsak aslında yine belirli nedenleri indiriyoruz aslında bilerek, ya da bir gerektiği bilmiyerek bir gerektiğinin aslında yapması gereken birinin burada anlattığım diyelim bir, bir, bir gerekte göre o yapılı indirgemenin de mülkün mülklerden biri olduğunu bile aslında ilerisini yapması evet. ve mutlak bir sonuca varlığını ya da işte bir şeyi tamamen çözdüğünü iddia etmesi. Evet, az öncekine birazcık bağlantılı bir şey soracağım yanlış anlamamışım durumalı, kendimi yanlış aktarmayayım. Şöyle, ee, şimdi az önce bahsederken mesela Burcuva örneğini verdiniz ya bu kitap Burcuva dönem yani kapitalist bir dönemde bir Burcuva tarafından yazılmıştı gibi bir örnek vermişsiniz. 30-40 yıllardaki Sovyetlere dair, yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış söyle yani yanlış anlamalıysam e, şunu sormak istiyorum mesela sınıf eksenli olarak baktığımızda. Ee, sonuçta diyeleti tarif ederken şöyle tarif etmiyor muyuz? Kendi iç bağlantıları ve aynı zamanda e, dış çelişkileriyle beraber onu ele almak ve burada temele oturttuğumuz şeyin e, sınıf olması nasıl indirgemecilik olarak? Yani sonuçta onu her kendi iç bağlantıları ve kendisinin dışındaki çelişkileriyle tarif ederken e, onu indirgemeci olarak nasıl tarif edebiliyoruz? Şey, i̇ndirgemeci olmasını ben içeriklerle ilgili teşkil ediyoruz için. Ve aslında tam da şöyle tanıyorum. Her şey eğer tek bir şeye indirgerseniz eğer yani diyelim ki bütün bir öykü sınıf üzerinden ya da başka bir şey olur, bütün bir öykü işte öykü toplumsal cinsiyet üzerinden anlattık da diğer ilişkiler, ilişkiler, ilişkiler ya da diğer işte bir ilişkiler hiç yokmuş gibi bir anlatım ilişkisi eder, o zaman ilişkiniz gelinlik olur. Ha. Onun dışında tabii ki işte bir, bir eser, işte bir sınıf şey tarafından verilenmiştir, diyelim ki sınıfsal bir iki sınıf çeşitli tarafından verilenmiştir gibi şeyler ortaya koyabilirsiniz ama sadece ve sadece işte tek bir bu şey üzerinden, o gerçekten bir boyut üzerinden o verilmiş isim koyarsanız burada bir şey olduğunu düşünüyorum ben, sorun olduğunu düşünüyorum çünkü o sınıf verilme yanlarından bir olacaktır. Belki, diyelim ki başlayacak bir yer olacaktır ama bunun yanında başka o verilmeyinler de o eser üzerinde etkili olmuş olacaktır. Tam da bunun anlasına gerektiğini düşünüyorum yani ve bir dış verilen tarif ederek her şeyin diğer, e, o dış verilen tarafından belirlendiği iddiası aslında bu bir sorun. Aslında bence yapılması gereken hani, e, iç verilenler ve onun dış stati verilenleri, çekişleri ya hepsinin yüzden belki içe alınması önemli olan, yani toplumsal gerçekliğin içsel ilişkileridir bunlar. Ha, bunlardan bazıları diğerleri üzerinde daha fazla verileştir. Burada maddi üretim süreci diyor işte sınıf, içleri ve bu arada patriyarka gibi daha Diğer e, yapsal şeylerden bahsediyorum. Hepsini birden aslında o içseviştiler prejimin içine tüke, yumağının içine diyelim ki o, o şekilde ilersek, yetimdir, Kursun, cihye, bir ilersek bir ilerlemiştir. Bu bir yönecekten de kurduğumuzu düşünüyorum. Buyurun. Ee, o belirleyen meselesinde e, bir sırası vardır dediğimiz. Onun mesela direkt yani o geriye dönüp arda arda gelen şeylerde böyle bir elek varmışçasına e, bakmanızdan bizi ne alıkoyacak? Böyle bir çizgisellikten bizi ne koruyacak? Hı -hı. Ee, bu açıkçası benim de sürekli kendime sorduğum bir e, soru ve e, yanıtlaması da e, bir yandan zor bir soru ama buna belki şu açıdan bakabilir. Yine, e, i̇nsan faaliyeti olarak e, siyaset bir siyasetli diğer e, faaliyetlere bakarsak eğer e, insanlar üretim kresleri içinde kendi işte o amaçlarına otel koyarlar, şey yaparlar, işte cümle bilirsinler ve zamanında bir şeyler otel karşı geliyor, o şeylerin içinde e, dinden bahsediği halde sepe gelmek falan diye değil bunun içinde ve dolayısıyla aslında insanın faaliyeti içinde bir yandan sürekli bir üretim etkinliği varken diğer yandan da yine insanların üretim etkinliğine bağlı olarak ne ortaya çıkmış ve onunla olarak diyeceğim bir takım bilinç biçimleri vardır ve. Hepsinin bildiğimde aslında bir bakıma görevi özelliği vardır. E, buradaki o hiyerarşi ilişkisi yine aslında belki şunu yapmamız gerekir. Bir filozof, bir e, eser derirken aslında birkaç düzeyde o eseri verir. E, Hepbara bir örneği belki başka bir örnek veririm. Kim olsun? Hmm. Aziz Thomas, hakikaten ah, Thomas. E, Thomas bir yandan işte, bir e, skolastik düşünürdür ve zamanla oluşmuş, gelişmiş bir e, skolastik felsefe gelmeye içinde dilini geliştirir, eserler bilir. Ve e, öyle bir beklentisi olan bir şey yazar. Yani bu tipkesine yazar. En başlarda ben seçeceği kerimeler geliştirdiği düşündüler Ve zaten istedikten sonra böyle bir şey üzerinden yola çıkar. E, biz ama sadece bu düzeyde kalıp da Thomas şöyle işte, bir skolastik de işte, Petrus evet, Lombardos'un kitabını okuma da şunu okudu falan deyip de sadece o düzeyde kalan bir işçenlik üzerinden bir incirme yaparsak olayların sadece o köpüğünü değerlendirmek gibi bir şey yapmış oluruz. Önemli de gerçekten ve diyelim ki o Thomas'ın kendi düşüncelerini geçirmesinde gerçekten bu önemli olmuştur. Ama buna karşılık yetmez ya da başka bir daha yakın bir örnek vereyim. Ee, Marks birisi işte Hegel'i okumuştur, başkaları okumuştur, ee, işte efendim edepsin Ricardo vesaire onlar okumuştur, onlar bir içinde dir. Sadece işte onun onun bunu alıp ne eşlemedik bir şey yaparsak yine bir basit ee, felsefe gelimi çeyizinden yaparız, incelim yaparız. Ama karşılık o basitliğimiz, klasik düşünce ya da işte Alman e, idealist felsefe gelimi ya da başka şeyler aynı zamanda hem ...uzun bir zaman dilimi içinde ortaya çıkmış, yakısallaşmış. Ama diğer yandan da o alttan alta devam eden, ya da frekul alt ya da şey gibi bir, bir aktor kullanıyorum da... ...işte o süreçten mafiye üretim süreci ile birlikte de geçmiş şeylerdir. Yani. Dolayısıyla bir e, Akramün Thomas'ın... 13. yüzyılda işte sporastik felsefeye belli bir açıdan açık getirilmeyi, getirirken bir 100 yüzyılda sonra başka bir sporastik düşünürüm. Mesela işte Francisco Vitoria'nın bambaşka bir aynı felsefe sporastik felsefe yine bir açılım getirmesi sadece o keyin Yani hem bir felsefe o kendi iç gerekir. Hem de o değişim bu arada o düşünmeler bu e, şeyle, e, işte toplumsal itisadi ya da diğer ilişkilerle nasıl bir bağlantı içinde etkilerini yeniden kurdular, ona bakmamız gerekir e, diye düşünüyorum. O yüzden de aslında bu entelektüel bağlam ile toplumsal itisadi bağladığımız sürekli olarak birbirini tamamlayacak şekilde belki incelenmesi gerektiğini söylememiz <gülüyor> gerekir. Ama burada da aslında filmde eski praktik noktaya belki de şartabilir bir korsan dediği kendi <gülüyor> e, e, bu Siyasal Üçelik Tarihi özellikle iki düşünce, şey, takifizme, ekolünün örneğine çıkarmıştım. Büyük Ken Birleşik Okulu. Diğer de Marxist yaklaşımlardır. Ken Birleşik Okulu da tam da bu düşünsel bağlam, entelektüel bağlam ve onun içinde şey değişen işte düşünceler üzerinden bir inceleme yapar. Yani neymiş Ken Biş Okulu yapar iseniz eğer, e, takifisi iseniz Materyeliyi ilgiyiorsanız, işte materyeli nasıl bir tartışma ortamı içinde eser verdik, kimler okudu diye, kimlerden etkilendi, bunları bütün bu ayrıntılarıyla anlatabilirsiniz. Ee, Buna karşılık hem çok o içinden yazılmış dekoratif eserler, okuduğu çok literatili ve çok önemli, e, bizim çok şey öğrendi eserleri okuduğunda, aslında bir eksiklik hissi de e, çok mutluluk O da şudur. Yani Matyabeyli bunu bu dönemde yazıyor, şöyle tartışmaya cevap veriyor. Peki neden bunu bu dönemde özellikle vurgulama gereği? İyi bir vurguluyla okuttun insanlar. Efendim yani, 1640'lı yıllarda, 60'lı yıllarda feminist teoride, yani kolt feminist teoride bir Fransız'ın aklını oluyor. Bunu kendisi okul tarihleri çok güzel örneklerle işte, hırsız, arşiv çalışmalarıyla incelemiyorlar. Ama eseri okurken ya da materi okurken soruyorsunuz kendinize neden tutarmasa, neden 1660'lı yıllar ve sadece o dinsel bağlamda, sadece o işte kişilerin etkilemesi veya eserlerin hangi ortamda birbirini anlatım sözlerinden bir e, anlatım olunca yine bir şey eksik kalıyor ve onun da aslında tam da temellerini böyle yani şeyde daha genel bir bağlamda ya da işte daha farklı bir gelinimlerde bekliyorduğumuz gerekiyor. Yani 1660'lı yıllarda toplumda, orduda, efendim şeyde bu saatten neler oldu, neler, neler değişti ki bu insanlar işte üzerine yazmaya bir gerek duydular, bu tür ya da bir şey oluyor ö, ö, düşün, oldu sorusunu sormak gerekiyor. Bu da işte o entebeler ya da işte o tür bilinmeler, düşünce e, bilinmelerse ya da eserlerin bilinmeliyse yani şeyiyle daha Yapısal diye mi ya da e, şey e, üretim alanının e, daha e, üretim alıntılı bilmenin beraber ele alınmasının gerektiğini düşünüyorum diğerleri bu, bu düşünme temeline nitelikli söylemler ya da bu bizim bu bizim genel sorunlarıyla ile bağlantılı diyor mu kadın sorunu gire siyaset yoksa böyle biz sorunlarımızla el seferinin sorunlarıyla mı oluşuyor? Bir diğer eksikçilerden aslında siz çok iyi tanımladınız. Burada yine dertler olduğunu aslında bir e, yanıt vereceğim. O, belki ister istemez aslında hepimiz yani çalışma yapsak da yapmasak da kendi gözlüklerimizle geçmişe bakarız. Bir şekilde aslında kendi dertlerimizi yine geçmişle arıyoruz ve oradan doğru bir şey yaparız. Şunun etrafta, Marx'ta gerçekleştirdikçiler de aslında şimdiden geçmişe baktıklarının bile inceleme yaparlar. Oradan doğru işte şimdiden geçmişe yeniden kurarlar ve şimdilerinin sorunlarını da yanıt arayacak şekilde bir şey yaparlar, inceleme yaparlar. Ben buna bir şey etmeyi seviyorum çünkü e, şimdiden geçmişe bakmak ve bunun bilincinde olmak iyidir ama şimdiden geçmişe bakarken de sonradan ne olacağını bilmeyecekmiş gibi okumak her zaman iyidir. Bir açık görüşünüz olsun ama her durumda şöyle bir sonuca varmak lazım bütün bu tarihsel sevincelerini yaparken aslında ister istemez kendi dönemimiz nereden geldiğini biliyor ve o ilişkiler nasıl ilerlemiş biraz da onu görmüş oluruz. Şimdi bazen şey diyoruz, işte günümüzün bu yakıcı sorunlarının olduğu bu dönemde işte efendim dünya yeniyor. Dünya bir felaketle sürükleniyor. Şimdi zaman, zamanı mı? Sanat tarihi çalışmalı. İşte Şimdi zamanla e, felsefe tarih için çalışacaksak bile yakıcı konuları doğrudan e, aydınlatacak şeyler üzerine çalışalım demiş. Evet. Evet. Bence bu tam da aslında bir şey, o kompaktan açtırıcı bir şey, düşünüyorum bir şey parçası. Çünkü e, o zaman ne yapmış oluyoruz? Günümüzün yakıcı takım sorunları var, gerçekten var. Ama onları sanki diğer sorunlarla bağlantılı değilmiş gibi düşünüyoruz. Yani siyasi ve birinin önemli olan bir takım sorunlar var. Öyle olmayan da başka sorunlar var. O yüzden biz ilk, ilk deneyim üstünden şeyleriyle de el alalım. Diğerleri Şimdi bunun vakti değil diye gibi anlarız. Halbuki biraz önce dediğim şey buradan geliyoruz. Hepsi yine bağlantılı. Yani günümüzün yakın sorunları arasında işte görüşünüze göre işte otoriterleşti tarif edebilirsiniz. Otorizm, başka bir şey vesaire. Ee, bunun işte Ekonomik bir boyutuyla işte kültür alanındaki şeyi, bir işte çoraklıkla, felsefi tartışmaların eksikliği vesaire bütün bunlar birlikte ayrılmaz bir şekilde bağlı olacaktır ve aslında tam da böyle bir geçmişe dönük de yeniden bu incelemi yapılması, o bağlantıların geçmişte nasıl korunduğunu günümüzde nasıl koruyacağımızı belirliyor ve bütün bu çalışmalar yapılırken aslında biz sürekli istesek, istesek de istemesek de nerede yerli yani nereye gidiyoruz ve günümüzde olan durum işte eskiden de böyle değildi. O yüzden gelecekte de belki başka türlü olacak bir bir şey, ee, dönüşümün de imkanlı bir durum var. E buradan aslında belki şunu anlıyoruz. E, işte varlığından günüm değilsek eğer o yakıcı sorunları halletmekle aslında işler hemen çözülmez. Yani takip ettiğiniz sorun işte bir katörlük olabilir, bir popülizm olabilir, başka bir şey olabilir. Ama bunu yaparak ancak o sorunlar yumanına yumanına gerçekten önemli olan bir tanesini alıp seçersiniz. Halbuki uyumak aslında o alttan takım başka şeylerle bağlantılar edilir. Ve siz o yumanın bütünüyle el alıp da onun parmakacağı ya da işte onu dönüştürmekte aslında o dönüşüm mümkün olmayacaktır. Biraz da o ilişkiselliği görmek, geçmişte o ilişkiselliği almak günümüzdeki o ilişkiselliği anlamamızı sağlar. Çünkü günümüzde de ee, diyelim ki konu sahasında yapılan tartışmalar, işte belli konulara yiplenme, bunlar işte, ideolojik akımlar, e, işte resmi söylemler vesaire bütün bunlar, bir takım işte yakıştırıcı olmayan sorunlar da oradan bağlantılı şeyler ve bunları değiştirmeyi, dönüştürmeyi işte başka bir sistem mümkün olacak mı dünyanın mümkün diyebiliyorsak, bunların hepsini birden belki el almanızı sağlar, böyle bir tartışma. Ha, bunun padişillikteki izdüşümde bu şey oluyor ama bana sorarsanız tam da bu geçmişten doğru yani şimdiden doğru geçmişe bakmak bu şeyi kurmamızı sağlar, mümkünsizlikle açmamızı sağlar, eşi bir gibi her zaman yani, e her zaman e bu e gerçeklik bu şekilde var olmadığı ve eğer daha önce başka şey olursa daha sonra bunun da bir değişikliği mümkündür diyebilir, yanı sermenizi sağlar. yoksa ben de bir sonra istediğim bir şey de aklıma getirdim. E, yani aslında sorunların intihar geçtiği yapış sorunları maalesef şimdi görüyorum. Yani, i̇şi ilgili bir uzman diye getirdikleri bir diye de bir soru soruyorlar. O zaman da bayağı büyük bir soru oluyor. Yani Bu meleket nasıl kurtulur da var büyük bir soru oluyor. Ve o kişi de mesela şöyle diyebiliyor. Eğitim. Bir başkası değil ekonomi. Ekonomiyi size. Bir başkası değil de gündem. De, Dolayısıyla e, böyle bir reçekte e, arayışının son, sonu olabiliyor aslında. Çünkü dediğiniz gibi yani bir insanın içinde evet, sağlık çok önemli. Ama hep sağlık öncesi bütün paranızı mesela sağlıkı da harcayarsanız hayatı taktıklarınız kalmaksa e, üşüyerek inas olabilirsiniz. Yani -Ee, bu anlamda belirli bakış açısı sadece belirli, zaten konuştüğünüz gibi söylediğimiz var. Tarihte ilgili tarihteki bu yaşandıkları aramda geçmişe bakarsak geçmişten günümüze gidirken e belirli bir zaman Yani e, aslında ben biraz daha şey daha bir, direkt bir yanlıyoruz. Ben bir yaklaşım tam da reel politika şirketini deci ortadan kaldırabilecek bir şeydir. Çünkü ee, bizde baktığımızda. Biz gerçek politika tartışıyoruz İşte kestim çözüm önerileri ve kısa yoldan yapıldıcek çözümleri tartışıyoruz işte sonunda eğitimimiz gibi başka bir şey oluyor işte hükümet değişimi olduğu bir ters işte eternum şey. E, halbuki aslında yine olayların köprüyü ilgilendiriyor ve akar tatkilen bir muazzam bir şey var nehir e, var ve bunlara çoktan uzaymıyoruz bile ve e, yapılan tartışmalar aslında bu şehvet içinde oluyor yani bir yandan birbirlerde çok radikal bir takım antlaşmalar, destekleşmeler, işte çözümler vesaire ve aslında bu gerçekliğin basit bir şey o olsanı tecrübüyü olmayan şeyler legal işte politika e, meseleleri bir yüce şey geliyor. Esas konunun haline geliyor. E, dolayısıyla bir, bana kadar seni bu bahsettiğim türden diyerek yönetimi belirseyen bir yer, iki, gelişen, e, metodu belirseyen e, bir kişinin e, de e, bu açıdan bu şekilde tek yönlü bir çözümle ya da bu, bu açıdan bir tek yönlü bir toplum çözümlemesiyle karşılığa çıkması pek de anlamlı değildir. Ama bunu gayet işler ve diğer bir gelenek içinden gelip de ondan hani, etkilenmeyi söyleyen arkadaşlarımız da yapabiliyor. Böyle bir gerçek var. Yani, bu tamamlama ki bir şey aklına geldi. Bunu söyleyeyim. Yıllar önce bir nası bir İngiliz ee, derdi, ee, bir sayısını hazır bırakalım bir hazırlık yapıyoruz. İşte toplumsal dinsiyet konusundan da bir şey çıksın, işte ekoloji konusundan çıksın falan diye tartışma yaparken, işte arkadaşlarımızdan biri, ama işte çok şey bir konu, ee, bunlar çok genel konular. Bir bakıma bak, konserve e, konular. Şimdi bunların bir e, şey e, bu bu mantık, bunların şey e, sırası mı? ...çok daha şey gündemler var ve güncelleki sorunlar üzerine... Yani, evet, ...şimdi videoları şey yapmamız... E, ...demişti. Aslında bu da o bakış açısının şeyini görüyoruz. Yani toplumsal, cinsiyet, ekolojiye kadar... bütün ...bunların zaten güncelleki, bağımlıklarını görmediğimiz sürece... ...ve o... ...siyaseti de o... ...görülümdeki oyunlardan ya da bir takım şeylerden... ...işte... ...kişilerden veya partilerden veya... ...evimlerden gibi ibaret gördükçe... ...zaten o gerçekliği çok basit bir şekilde... algılamaya devam ve bu işte sözlü siyasetin ya da siyaset olduğunu özetleyince aslında siyasetin hiçbir şekilde bütün karmaşıklığı anlamamak e, sorununda doğacak dolayısıyla bir siyasal tartışma yaparken bunun için de sanat tarayıcının olması gerekir başka şeylerin de olması gerekir e, çoğu zaman da işte kim düşünelere şey yapılır e, e, işte yani siliği dünya savaşı arasında bütün dünya bir paşin doğru sürüklerken Haldı müzik tarihi çalıştırır. İşte resim tarihi yürünen şeylerden halzer ee, mesela. Halbuki yani halzerin kitabına e, bakıyorsunuz muazzam geniş bir alandaki içinde aslında bütün bir işte dünya sanat tarihi nasıl geçmiş, nasıl şekillenmiş bir ona yansıyor ve belki onun üzerinden de ne faşizm nasıl ortaya çıktı, nasıl modernizm ne sosyalist ve bunlar tertik mi olabilir diye konular alınıyor. Aslında bütün bunları bir emekli değilim ya da çok geniş bir şeyim e, diyelim, toplumsal gerçekliğin çeşitli parçalılar olarak görür. Hepsini e, onunla ayrı birleşenlik olarak değerlendirip, hepsini aynı zamanda var olan karanlık koşullarından okuruşturmanın reçetleri olarak da görmemiz gerekti ki aslında bir şeyimiz olsun diye, hükümsel bir orkışımız olsun. Yani burada, e, nitelik ve kalite, ya da içerik dememde Yani keskin bir şey söyleyeyim, ünitel eder ya eee o ayrıcı bir düşünce desteklendi. Evet ve ha. metrodan ne kadar bizi yani Bunu i̇şte. söylemek lazım. Tam da aynı şekilde yani Günümüzün sorunları nelerdir? Derken işte eğitimle çözülür diye beyitte rahat etmek evet. yerine mesela bu işleri müzikten tutunma, pek çok başka bir acaba ...herkesten yani, bir mağdesinden doğru şeyden bu bunları bir şey yaparak aslında sosyotaksin yapınız ve böyle bir bütünsel bir şey içinde zaten aslında toplumlar birdir ee, ve buradan bir şeyler göre. Siyaset hakkında. Başka durumunuz? Evet. Yoksa teşekkür ediyorum beklentide bizler olduğumuz için ee, ve e, siyaset içinde e, şeyleri sohbetleri yani, ve devam edecek. Çünkü bu haftalarda iki haftadır hafta e, şey yoklarla ve inüstrasyon çalışılıyor dönemleri ve